Başladık. Başladık mı? <gülüyor> başladık. Bilmeye başladık abi. Gipot. Gipot. Jipot. Bu zannedersem 26. 25 ya 26 olacak. Abi. Evet. Selam gençler. Niye her sıfırında böyle başlıyor? Bilmemiz lazım değil mi oğlum bunun kaçıncı bölümü olduğunu da bileyim. Ben biliyorum aslında. 26. Evet. Emin misin? Evet. 25'i daha yayınlamadık ama. Evet yayınlamadık. Okey. Neyse senin sorun arada kaynamasın abi. Tekrar soru istiyorsan. Selam gençler nasılsınız? <gülüyor> Oğlum artık bir açılış ritüelimiz var. Güzel bir şey bence. Yani. <gülüyor> ikna olmadı. Yani, açılış ritüeli güzel bir şey tabii de. Bizimki güzel mi? O tartışılır bence. Zaten bizimkinin güzel olduğundan bahsetmedim. Ritüelimiz açılış var. Açılış ritüelimizin olması güzel evet. bir şey. Bence e, artık bunu yapmasak arayanlar niye yapmadılar lan bunlar bu sefer diyenler. Belki de olacak. Kim bilir. Kim bilir. <gülüyor> Risto'cuğum. Belki, de, belki, belki de. de olur. Evet. Evet sevgili Gavgayes konuya girelim istiyorsan. Evet. <gülüyor> Aldır küldür. Konu ne ki? Konu ne? Konu ne? The Martian. Marslı. Marslı. Martian filmini konuşacağız. Evet. Yani baştan ama şunu söylemek isterim. Martian filmini konuşacak çok bir şey bence yok. Ben... <gülüyor> Yani bir hani bir Ridley Scott filmi olduğunu söyleyerek başlayabiliriz belki. Evet. Çok klasik bir açılış sahnesi var zaten. Landscape'ler, landscape'ler. Bunu uh, Prometheus'te de yapmıştı. Ve landscape söyleyeyim. dediğinin Türkçesi nedir? Bilmem nedir? Bilmiyor musun? Sana sana bilmiyorum işte sana söylüyorum <gülüyor> o yüzden. Bilmiyorum. Nedir? Nedir? Bilmiyorum. Doğa görüntüleri olabilir. Tam olarak kar gibi. karşılığı doğa görüntüsü değil ama landscape'in. Ne peki tam olarak karşılığı? Çünkü e, hani su vesaire de doğa görüntüsüdür ama evet. landscape olunca karasal doğal görüntü. O demek gerekiyor <gülüyor> ne bileyim yani. Niye canım yani? Peki o zaman yukarıdan çok geniş açıyla bir deniz veya göl görüntüsü ile başlasa mesafeyim. O zaman landscape ile başlamadı ne ile başladı diyecektin. Bilmem. <gülüyor> Yine landscape ile diyecektin. Bilmiyorum. Çünkü... O durumla henüz karşılaşmadık yani. <gülüyor> Waterworld'te karşılaşmıştık abi. Waterworld'ü ben izlemedim ya, bu arada. Ya saçma sapan konuşma ya. Waterworld'ü izlemedim gerçekten. Herkes güzel. izledi ya. Ben izlemedim. Bizi dinleyenlerin de büyük bir çoğunluğu izlememiştir. <gülüyor> <gülüyor> İzlemeyin. Çok bir şey kaçırmıyorsunuz. Konusunu az çok biliyor evet, gibiyim. Bir şey Waterbird. Boş var şimdi Waterworld'ü. <gülüyor> Konumuz Mars. Ee, Mars Mad Max'in suda geçen hali gibi Waterworld. Evet, Waterworld öyle. <gülüyor> evet, Mars'ının konusu kısaca. Kısaca. Eee <gülüyor> İnsanlı Mars görevleri başlanıyor yakın bir gelecekte ve Ares e, 3 diye bir insanlı Mars görevinde Jönümüz <gülüyor> Mark Watney bir ekibi öngörülememiş bir e, Mars doğa Afet. afeti nedeniyle hani, acil bir kaçış yapmak durumunda kalıyorlar. Bu sırada işte kaza Mars fırtınası. Evet bir kum fırtınasına yakalanıyor ve bir kaza sebebiyle e, Watney e, öldü varsayılarak Diğer ekibi işte dünyaya geri gelme çabasında. Bu sırada da işte e, Watney'in hayatta olduğunu öğreniyorlar. Ve Watney'in işte kurtulma çabasını anlatıyor film. Yani kısaca Kısaca. kısaca, kısaca. İnsanla bir Mars görevinde Kısaca. Ha. Bir grup astronot evet. Mars'ta öngörülememiş. Evet. Seninkinin aynısını tekrarlıyor ya böyle. Yok tamam anladım yani Ekipten... Nasıl anladın oğlum? Zaten izlemedim. Ekip, ekipte... Yok senin dediğin <gülüyor> ya. Ekipten birisi geride kalıyor. O, hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. Oğlum. E, tabi bu e, Mars'ın e, bir kitabı var. E, yazarını şu anda hatırlayamıyorum. <gülüyor> Hiçbir podcastte <'a> hazırlanmıyorlar ya. <gülüyor> Abi hazırlanmış olsam da herhalde hatırlayamazdım. <gülüyor> <gülüyor> yani ne bileyim oğlum bir notlarımız olur. Bir şeyimiz olur. Hiç böyle şeyler yapmıyoruz. Ne kadar, ne kadar hayvanız. Ya bazen yapıyoruz da O da pek bir işe yaramıyor. <gülüyor> evet, kitap kitap diyordun yazar falan. Size. Evet, e, yazarın hatırlamadın e, aynı isimde bir kitap var. E, burada şu klişe şimdiden e, değinmiş olayım. Andy Wire'mış. Evet Andy Wire. Yazarın adı. E, kitap okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli keyifli bir kitap. E, hani o Klişeden bahsetmişken de ben tabii ki o klişeye değmeden geçemeyeceğim. Ee, kitabını filmine göre daha çok beğendim. Yani bu dediğim gibi hani klişe mılişe ama e, tabii ki kitabı filme göre daha çok beğeneceksin. Kitabı okurken senin kafanda canlandırdığın, senin kurduğun e, halini bir filmin geçmesi hani kolay değil yani. Ya aslında bunu biz Kafkaesque'de daha önce de konuştuk ama benim e, yani... Kafka ise %100 hak verirken benim demek istediğim orada e, şey de değil. E, hani ben böyle hayal etmiştim de böyle yapmışlar. Bazında bir değerlendirme. Değil, e, Sen daha çok hani daha fazla detay olsun istiyordun. Aynen. De. Hani bu da hani 120 dakikalık kaç dakikaydı hatırlamıyorum. 140, dakika. 140 dakikalık bir filme bütün bir kitabı sıkıştırmak ve o detayları vermek hem çok sıkıcı olabilirdi hem de zamansal olarak yetmeyebilir. Ya yani buna çok hak veriyorum çünkü ee, hani bir kitabı okumak hani düz bir şekilde hızlı hızlı okusan bile en az 3-4 saat sürüyor. Hızlı evet. hızlı okusan bile. Ee, ama filmi izlerken e, şöyle bir şey ikna oldum. Bunun bir director's katı olacak. Ve director's katında çok daha fazla hani kitabına daha yakın ve daha fazla detay olacağına inanıyorum. Yani ekstra bilimsel veriler olabilir belki. hani yani... Ya da hani yaptığı bir şeyi niye yaptığını Aynen aynen. Çünkü mesela orada bir sürü bir şey var aslında. Ee, onu niye yaptığını mesela film en azından vizyona giren haliyle çok sorgulam sorgulatmıyor seyirciye. Yani gereksiz her şeyin e, bir kenara atıldığı bir e, ortamda adam bir şeyler yapıyor. Bu gerekli diyorsun. Ama o gerekçeyi mesela anlatmıyor film. Gereksiz mesela. her şeyin bir kenara atıldığı derken neyi kast ediyorsun? E, mesela spoiler olacak ama. E, <gülüyor> Bir adam, yani bu adam şey, e, bir yolculuk yapıyor. Bir şeyleri geri getiriyor ya, hı hı. Habitat'ına. Şimdi o Habitat'ın belli parçaları var. Bazı parçalarını geri getirmese de olurdu. Hı hı. Ve daha sonra yolculuk yaparken bunu taşıyor. Yani zaten sınırlı bir alanı var. Arabasında ıvır zıvır. Bu parçayı yine taşıyor. Ama o parçanın herhangi bir işlevini görmüyorsun filmde. Niye taşıdığını bilmiyorsun. Hı hı. Yani filmin anlatışı ve akışı gereği sebep yani bunu izleyiciye sorgulatmıyor. O şekilde anlatmışlar zaten. Evet. Ama o eylemi niye yaptığını hem de bu kadar zorlu koşullar altında bir gerekçesi olmalı diye insan yine de merak etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani tepeye açtığı delik dışında fazladan taşıdığı ne vardı abi? Söyleyelim mi? Söyle. Spoiler diyerekten söyleyeyim. Mesela fazladan taşıdığı şey var mesela. Petfinder'in mesela şey var. Alt tabanı. Hı hı. Bunu niye taşıdığını mesela söylemiyor. Headfinder'ın alt tabanını nerede taşıyor? O e, TTRHDR yapı var ya açılan şöyle. Tamam arabanın neresinde taşıyor? Arka bagonunda taşıyor onu. Vallahi işte işte oraya hiçbir zaman kamerayla da vurgu yapmadılar ki. Yani ha ama görüyorsun. Görmüyorsun abi. Görüyorsun. Gör ha görmüyorsun. Sen kitabı okuduğun için görüyorsun. Hayır. Abi. Tamam. Anladın izleyenler İzleyenler görmedi bile onu. Hani Hayır, ama arkasında bir şeyler taşıyor. Hacı dedi herkes yani. İşte yani. onları niye taşıyor bu herif? Abi iyi de kitabı okumasaydın onların niye taşıyordu bu herif demeyecektin. Sen de siklemeyecektin ne taşıdığını. Bilmiyorum. Tabii ki öyle. Ne biliyorsun yani? Hayır, sorgularda muhtemelen. Zaten böyle şeyleri takılan bir insanım. Ben. Hayatta sorgulamazdın ya. Yani. Sorgularda muhtemelen. Abi herif herifin nelerin niçin taşıdığı zaten hiç önemli değildi ki film boyunca. Hiç yani ön plana çıkarılmadı. İşte ha benim işte e, hayal kırıklıklarımdan bir tanesi de buydu aslında. Filmde spoiler edilebilecek tek bir şey vardı. Onu Podcast'ın başında spoilettim. <gülüyor> o biz de oraya ettik baktık. Hayır abi yani <gülüyor> o, o spoil edilebilecek en son şey, spoiler kabul edilebilecek en son şey. Filmle şeydi. ilgili bence tek spoiler bu filmin. Çünkü spoil edilebilecek hiçbir yanı yok ya. Hiçbir yanı yok bence yani. Tek ya ben, bir tek bir şey var o da filmin sonu hani. Bence o da değil yani. O şekilde biteceği çok bariz belli. Sağ sadece... abi bütün gerilim onun üzerine kurulmuş filmde. Kitapta bile öyle lan. Hani Felix yani diyor tam, ki ben, bana şu kadar Herif nedir abi Mars'ta hikaye nedir? Herif tek başına kaldığında hı hı. diyor ki beni en erken en erken dört sene sonra gelip kurtarabilirler diyor. Hı hı. Demek ki benim Mars'taki bu küçücük habımızda uzay üstümüzde işte Mars üstümüzde benim en aşağı işte dört yıl yaşayabilecek kadar yiyeceğe işte suya havaya vesaire ihtiyacım var hı hı. ve herif bunun üzerine çalışmaya başlıyor. Değil mi? Hikaye bu aslında. Hikaye bu. Evet. Bunu şimdi Hikaye buyken hı hı. burada spoil edilebilecek ne olabilir? Hani aa herif orada hiç yapılamaz denen bilmem ne yap. Bunların bile hiçbir spoiler değil yani. Hani herif orada çiçek mi yetiştirdi? Herif orada suyu mu buldu? Falan. Anladın mı? Hani bunları bile söylesen. Hani ki suyu buluyor mu bulmuyor mu? O da, <gülüyor> o, o da bence çok eğlenceli bir hikaye. Hani bundan <gülüyor> ayrı olarak eğlenceli bir hikaye. Çünkü daha geçtiğimiz hafta Mars... Ee, yani NASA, NASA Mars'ta su bulunduğunu söyledi. Yani, ama film ne yazık ki NASA'nın bu açıklamasından önce çekilmişti. Kitapta önce yazılmıştı. O yüzden hani <gülüyor> aradaki o şeyde yani düşünsene. Hani filmde su bulundu mu bulunmadı mı mu muhabbeti hı hı. şu an eğer filmi izlememiş ama NASA'nın Mars'la ilgili gerçek açıklamasını bilenler varsa filme gittiklerinde Dağda da hani eğlenceli bir fact olacak aslında bu hani filmde. Evet ama yani orada suyun varlığı hani o adamın sağ kalmasına neden, nedenli fayda olurdu veya olmazdı o ayrı bir tartışma. Neyse ama filmin hikayesi bu herif minimum 4 sene boyunca orada yaşayabilecek bir şekilde kendine bir hani. Ya ben şunu demeye çalışıyorum. Bu film bir sonunda bir twist olsun da beni şaşırtsın filmi değil. Bu aslında survival sürecini anlatan bir film kitap daha doğrusu. Yani adamın aslında neticesi bu mücadelesinin sonunda hayatta kalıp kalmaması ikinci planda. Nasıl i̇şte bak, hayatta kaldığı... Yine aynı şey. Sen kitabı okuduğun için öyle. Hayır. Bak kitap <gülüyor> içinde söylüyorum bunu. <gülüyor> ya bu, bu, Hayır, bu filmi izleyen herkes film boyunca hı. bu herif kurtulacak mı diye izliyor. Hayır ama kitabın anlatış şekli de, filmin anlatış şekli de bu aslında. Ama, ama kitabın bittiği yerle filmin bittiği yerin de biraz daha farklı olmasının bir sebebi var. Çünkü film boyunca bütün film boyunca seni bu herif kurtuldu mu kurtulacak mı kurtulabilecek mi kurtulamayacak mı diye böyle bir diken üstünde tutuyor tamam mı? Filmin olayı bütün bütün gerilimi onun üzerine kurmuşlar filmde. Ya ben açıkçası işte e, hani kitabı okumuş olduğum için o gerilimi hissetmedim. İşte onu, onu diyorum Ama yani. şunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum hani kitapla kıyasla hani kitabı daha çok beğendiğim dediğim noktada hani kastetmek istediğim şey şu. Hani kitabın bütün kurgusu ve anlatım şekli e, şey orada sağ kalma mücadelesi eyvallah. Ama sağ kalma mücadelesi yani şöyle sonu aslında ne olduğu çok önemli değil. O mücadele yolculuk önemli. Amerikan filmi izliyoruz Ridley Scott filmi izliyoruz. Filmle ilgili Hayır. tek önemli şey o ya. Yani hani bir yönetmenlik başarısı izlemeyeceğiz. Dünyanın Ridley en yakış... Iş... filminde bir yönetmenlik başarısı beklemiyor musun? Tabii ki beklemiyorum ya. Ridley Scott izliyorum. Ne bok olduğu belli yani. Hani herifin yönetmenliğinin sınırları belli. Her şey belli herifin. Hani herif bir belli bir açıdan çektiğinde bile diyorsun ki amına koyayım artık bir yeni açı buluruz bu çocuğu. Hani neyse geçtim onları. Ridley Scott filminden tabii ki bir yönetmenlik başarısı beklemiyorum. Ridley Scott filminden normalde blockbuster beklersin. Hani o açıdan bir Ridley Scott filmine göre biraz da şey yani hani bu film. Neyse geçtim onu. Hani onu beklemiyorum. Mükemmel bir senaryo zaten beklemiyorum. Hani kitaptan uyarlanmış. Okey. Hani Drew uy uyarlamış. Hı hı. Çok başarılı bir uyarlama yapmış vesaire. Ama hani böyle bir ne bileyim çok büyük bir senaryo beklentim yok. Çeşitli twistler bekliyorum. İster istemez bekliyorum. Çünkü hayatta kalma mücadelesi veren bir adım izliyorum. Kalabilecek mi? Aa dur hayatta kalamadı derken dur tekrar götünü kurtaracak mı falan bunu bekliyorum. Yani ister istemez bekliyorum. E... İyi oyuncular iyi oyunculuklar bekliyor muyum? E bekliyorum. Ama Hayvan hani gibi kadrosu var ha, aynen öyle çünkü belli yani hani öküz gibi kadro var. Filme giderken kadroyu görüyorum ve diyorum ki ulan Matt Damon'dan tut şampinine bilmem nesine hani e, şey falan e, ne ona. Süper kahraman filmlerinde oynamış neredeyse herkes. <gülüyor> <gülüyor> hani Winter Soldier'ı, e, Sue Storm'u, öbürükü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani bir sürü e, geek filminden tanıdığımız oyuncular. Onun dışında yine hani geek camiasının entelektüel kesimini simgeleyen Aaron Sorkin ve çevresi falan tadında hani anladım hani böyle böyle bir bütün o kitleyi toplamış bir araya yani dizi severleri işte film severleri çizgi roman severleri <gülüyor> roman kitap severleri hepsinin için hani bir bir şey var hani bir, filmin kadrosunda en azından. Hatta ne bileyim işte Kitapta da aynı espri yapılıyor mu bilmiyorum. Hani Yüzükler Efendisi geyiği Aynen. bile dönüyor yani anladın mı? Aynen. Hani Ben kitabı sadece ilk yarısını okudum, dinledim. Hani neyse. Ama dediğim gibi yani filmden insanların en büyük beklentisi o. Yani bu herif kurtulacak mı? Bütün filmi o yüzden izliyor insanlar. Salondaki herkes onun gerilimini yaşıyor. Ve hani e, zaten o gerilimi de ayakta tutmak, sürdürmek için de herif, herif yani başka kar baş karakterin başına ne zaman bir şey gelse gelecek gibi olsa falan filan O gerilimi müzikle coşturup coşturup coşturup Hani insanı daha da böyle şey e, diken üstünde tutmayı istemiş Yapmış da onu falan anladın mı? Hani... Ama mesela bak e, şimdi parmakla sayalım bu Yoksa herifin... ne lan herifin? Ben niye gidip 4 sene boyunca Mars'ta takılan bir adamın ne yaptığını Hayır. Belgesel olarak izlemek istersin böyle bir şey belki yani Şimdi parmakla sayalım abi film boyunca bu herifin Hayatta kalma mücadelesi boyunca işte e, geçirdiği büyük tehlikeleri saysa Bak e, sayarsak orada da kendini haksız hissedeceksin. Çünkü bütün asıl herifin hayatta kalma mücadelesinde en bok yoluna gittiği yerler aslında neresi? Neresi? Spoiler olacak. E, pauzla söyleyeyim istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Filmin en sonu abi. En sonu. Üst üste en az 10 kere döndü herif direktten Yani 10 e, kere. En az 10 kere ya filmin sonunda. Filmin sonunda bak. <gülüyor> Bütün film boyunca ne olduğu hiç önemli değil. Filmin sonu önemli o yüzden. Ya ben zaten filmi izlerken onu düşündüm tamam mı? Hani Ulan bunu çıkarmışlar, bunu çıkarmışlar, bunu çıkarmışlar. Yani bir build up yapıyorlar. Bakalım hani filmin en sonundaki o yükseliş buna değecek mi? Yani birazcık benim beklentimin altında kaldı o yani sonuna builda ettikleri o büyük heyecan kısmı işte hani o e, büyük an ha, film genel olarak hani gayet de izlenir keyif alınır bir film güzel bir film ama e, hani birazcık da geek olmamdan kaynaklı işte kitabı e, sevmiş olmamdan kaynaklı e, bazı eksiklikler illa ki hissettim filmde ben bunu e, dile getirmek istiyorum şimdi senin söylediğin şey film perspektifinden gayet mantıklı şeyler ama yine de ben insanlara film e, kitabı da okumalarını tavsiye ediyorum ne demek istediğim ne demek istediğimi anlayacaklardır diye tahmin ediyorum zaten ben orada araya girmiştim hı hı. ben şunu söylemek istemiştim o yüzden araya girmiştim sonra da uzattım başka yere çektim konuyu her evet, zaman niye gibi. böyle bir şey yaptın hep yapıyorum yani açıkla bunu bakayım ee, Kitabı okuyacaklarsa sonradan değil önden okusunlar demek için araya girmiştim ben. Ya işte <gülüyor> e, ben şöyle bir şey işte ona da karşılık olarak şunu diyeceğim. E, kitabı filmden sonra okusanız daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Şimdi e, Kafka'nın ne diyeceğini söylüyorum ha, Bu sefer hayır, bu konuyu tartışmıştık. Bambaşka bir şey söyleyeceğim bu ha, konuda. Hadi bakalım. Bayağı şu an hani e, bizi dinleyen kitle nedir? Hani... Türkiye'de yaşayan gençler, çocuklar, yani insanlar falan. Zimbabwe'de bizi dinlemediklerini Değil bana ha, Öyle. O yüzden hani kimlere hitap ederek e, konuştuğumda da düşün. Yani sen diyorsun ki izlediğiniz filmin oturun şimdi bir de kitabını okuyun. Lan bizim milletimiz kitap okumuyor mu? Okumuyoruz yani. Yani bilmiyorum. Abi, sen diyorsun ki hatta yani şöyle bir kalıplaşmış bir şey var ya böyle bir kitap varmış. Sikret filmi çıksın izleriz anladın mı? <gülüyor> Bak sikret filmi çıksın izleriz diyor adam <gülüyor> O yüzden sen hele filmi izledikten sonra bir de oturun kitap okuyun. Kimse okumaz kitabı. <gülüyor> Asıl tartıştığımız şeyin dışında bir şey. Yani. Yani ben <gülüyor> mesela şey hani sürekli kitap takip eden bir insan değilim ne yazık ki ve bazı e, kitapları hakikaten filmi dizisi falan yapıldıktan sonra haberim oluyor. Aa bunun kitabı varmış diye. Mesela en bariz örneği vereyim işte Game of Thrones. İşte ilk bölüm ilk sezonu yayınlandı. Hasik de bunun kitabı mı varmış dedim. Gittim işte aldım hepsini bir oturuşta okudum hepsini falan. Hatta şu anda da işte George R. Martin'e işte küfür edenler arasında Niye bitirmiyorsun lan yedinci cildi falan diye. Ben işte Ender's Game'i ıvırı zıvırı da aynı şekilde filmden sonra kitabını okudum. Yani şöyle bir şey var. Ee, bunu bunu Kafka ise daha önceden yaptığımız için bazı şeyleri e, o söylemiş gibi tek bir <gülüyor> tekrarlayacakmış varsayımıyla e, anlatıyorum. <gülüyor> Şimdi e, kitap daha demin dediğim gibi işte kitabın anlatabildiği, kitabın sayfayla, kelimeyle e, hani uzatabildiği, detaylandırabildiği bazı şeyler var. E, hani bunu görsel, işsel ve e, hani yani sinema ortamını aktarmak çok kolay olmayabiliyor ya da çok maliyetli olabiliyor ya da e, belli bir süre limiti olduğu için sen yani George, George abinin kitaplarına bakıyorsun işte işte 1300 sayfalık kitap yazıyor ve yazmaya da devam ediyor ama film yapacaksan da bunu ya böyle seri hainde yapacaksın ya da 150-200 dakika içerisinde maksimum e, bu hikaye sığdırmak zorundasın. Ee, yani çünkü iki farklı şeyden bahsediyoruz Aynen. birisi sinema birisi roman hani kitap tamam mı? Kitap okurken ki attention span film izlerkenki ki bir değil yani. Tabii. Senin dikkatini sürekli o, o ileriye bakıp işte o televizyon veya beyaz perde nereden izliyorsan senin gözlerini sürekli orada tutacak bir şey yapması lazım yani. Ee, ama şöyle bir şey e, bu söylediğim eskin işte hani okurken okumanın anlamı. Evet okumak çok daha farklı bir şey okumanın sonuçta. Okumanın anlamı... E, mevzusuna geleceğimizi öngörerekten söylüyorum. Kitabı, kitabı önceden okuyun. Ee, kitabı daha sonra da okuyun. Yani daha sonra okumanızı tavsiye etmemin tek sebebi şu. Ee, ben eğer kitabı okumamış olsaydım büyük ihtimalle bu ki, bu filmden daha çok keyif alırdım. Ve ben kendimi bilerek söylüyorum. Bu kitaptan sonra romanı okumuş olsam şimdi romanı önce okumuş olmaktan e, neredeyse en fazla yüzde on daha az zevk alırdım. Ben, Romanın kendisinden. Ben filmden sonra romanı okumam bile. Yani okursam daha az zevk alırdım falan demiyor. Okumam bile yani. Ben okurum abi. Çünkü hani artık filmi izlemişim tamam mı? Hı -hı. Biliyorum <gülüyor> kitapta karşıma ne çıkacağını. Hı -hı. Daha da kötüsü benim hayal gücümü tamamen içine sıçan bir durum var. Çünkü o da şu filmi izlemişim. Yani kitapta o cümleyi okuduğumda filmdeki o sahne canlanacak gözümde veya işte kitapta bir karakterin ağzından bir şey ...gördüğünde, okuduğunda... ...o karakteri oynayan oyuncu canlanacak... ...benim kafamda. Hani ulan... ...skip attın, kitap okumanın bütün doğasına... ...aykırı bir şey oldu yani anladın mı? Ben bir, ne bileyim... ...bir roman okurken... ...yazarın tarif ettiği şey, betimlediği şeylerden... ...kafamda bir şey canlandırıyorum. Veya işte bir karakterin... ...ağzından bir hikaye okurken... ...o karakterle ilgili benim... ...zihnimde fiziksel onun görüntüsü canlanıyor. Ne bileyim hani... Sarışın mıdır, esmer midir, zenci midir, beyaz mıdır? Hani yazar yazarın tarif etmediği kısımları da beyin sonuçta hani eksik kısımları da doldurduğu için senin kafanda biri canlanıyor. Ya da hani o karakterin özelliklerini daha önceden bildiğin e, dizi işte film vesaire karakterlerinden biriyle özdeşleştirebiliyorsun. Bu karakteri olsa olsa şu oynardı deyip kafanda onu canlandırarak onun ses tonuyla okuyabiliyorsun. Bir sürü şey var hani kitap okumanın bir güzelliği amına koyayım. <gülüyor> Ama bence bu yeterli yani en azından benim için yeterli bir sebep değil. Ben senin dediğine katılıyorum bu arada. Ama şimdi daha 5 dakika önce bahsettiğim şey hani senin e, sallıyorum 300-500 sayfalık kitabı tamam mı? Sinema formatında işte sürekli kullanıcıya e, yani kullanıcıya hitap etme şeklin farklı olmak zorunda farklı bir mecra sonuçta redakte ediyorsun, kısaltıyorsun, kesiyorsun, uyarlıyorsun. Yani sadece filmini izleyip kitabını ben izlemem lan bunu demek kitaba çok büyük haksızlık olmuyor mu? Yani kitapta sadece ben... filmini izleyip <gülüyor> kitaba ben bunu izlemem lan bunu demezsin. Okumam ben bunu. <gülüyor> Hiçbir şekilde haksızlık olmuyor. Çünkü şöyle bir aptallık var aslında ortada. Bu bunu... yani, kitapta 10 varken tamam mı? Sana bunun 5'ini devşirip veriyorlar film diye. Sen geri kalan 5'ine çok büyük haksızlık etmiş olmuyor musun? Hiç haksızlık etmemiş oluyorum. Niye? Çünkü kitapta kitap diyorsun. Kitap tamamen bestseller olarak yazılmış. Anladın Hayır, mı? Tamam. Edip dur bir dakika bitireyim. Hani edebi <gülüyor> edebi hiçbir sik barındırmayan. Anladın mı? Bestseller bir roman tamam mı? Bak. Bak buraya kadar tamamız değil mi? Daha sonrası daha da komik çünkü. Filmlerin senaryoları var değil mi? Amına koyayım. Yani bütün filmler aslında birer kitaptan uyarlama. Yani bütün filmler. Yazılı bir şeyden uyarlamalar zaten. Ve o senaryonun üzerinde tonlarca redaksiyon yapılıyor. Bilmem ne. Ondan sonra da filmi çekiliyor. Kimse de demiyor ki ya. Bir dakika ben bunun senaryosunu okumuştum. Hiç öyle değildi. Ya öyle bir şey yok. Anladın mı? Sikim filmle kitabın arasındaki farkı da benzerlikleri de. Hiç önemli değil. Sonuçta bu filmde bir senaryodan çekilmiş. Bu bir kitap da olabilirdi. Bu kafadan senaryo olarak yazılmış bir şey de olabilir. Hayır ama bak. Yani işte... anladın mı? Yönetmen bana ne verdiyse, oyuncular ne verdiyse o var. Onu, tamam, işte. onu izledin mi? Kitap çok domrumda değil yani hani. Onu izledin de yani bak aynı mantıkla söylüyorum. Otello'yu sen kitap dil değil de ilk olarak filmde izlemiş olsaydın, Shakespeare'i deyip de Otello'yu okumayacak mıydın? Ne çok arkasız şey. bir örnek verdim. Hayır Şu aynı şey. Olur. Kitaptan uyarlanmış bir film sonuçta tamam mı? <gülüyor> İyi de abicim tamam bu yazar da bir gün Shakespeare e dönüşürse onun üzerinden hayır. tartışalım da şu an bu herif bir sikim değil anladın mı? Ha, yani? Bu herifin bir sikim olup olmasından bahsetmiyorum. Ben ortaya konulmuş bir yapım var diyorum. <gülüyor> tamam ortaya konmuş bir film var. Evet hayır. Önce kitap var. Tamam sonra bir film, film var. var ben bilmeyebilirdin kitabı olduğunu. kitap diye. ol <gülüyor> tamam ama kitap olduğunu bildiğini varsayarak bir muhabbet etmiyor muyuz burada? Yok hayır. Ya, filmini izin kitabını <gülüyor> ne yapayım diyorsun tamam mı? E, evet. Hayır şimdi bu kitap herhangi bir kitap olabilir. Kitap sana bir şey veriyor. Bu kitaptan uyarlama film sana bir şey veriyor. Sen kitabın yani orijinalinin vermek istediği şeyi bilmeden tamam mı? Sadece uyarlamasını izleyip de kitabı siktir etmek çok bana ön yargılı bir şeymiş gibi. Gördüm. Ön yargılı mı? Evet. Neye karşı ön yargı ya? yani Kitaba karşı. Kitaba karşı niye ön yargım olsun benim? Hayır, okumam diyorsun. Bana ne diyorsun? Ya, okumak zorunda mıyım? Hay değilsin <gülüyor> ama... Okuma ihtimalini de %0'a çekiyorsun. Benim okuma ihtimali çünkü benden Hayır. bahsediyoruz. Ben kendimi anlatıyorum, başkasını anlatmıyorum. Ben eğer filmi izlediysem Aha. ve bu filmin kitabı da varsa, bunu da filmden önce veya sonra keşfetmiş olman fark etmez. Önce filmi izlediysem, hı hı. kitabı okumam. Okumak da tamamen anlamsız geliyor bana. Diyorum ya. Yani ya, benim, King... benim kitap okuma hani şeyimi hani şevkimi kıracak bir şey çünkü o. Ama farklı bir motivasyonun varsa, hani bunu, bunu, bunun örneğin daha önce bunu tartışırken de verdim. Ee, eğer halihazırda hazırda izlediğim bir dizinin e, karakterlerinin olduğu yeni işte hani epizotlar yeni hani dizi bölümleri gibi kitaplar çıktıysa, ben sırf o dizinin yeni bölümleriymiş gibi o kitapları okurum. Ama ona da zaten edebiyat okuyorum deme. Hayır zaten edebiyatla e, ilişkili, yani edebiyatı şimdi. E... Bak edebi bir keyif alacaksam filmden sonra oturayım Marşın'ı okuyayım. Tamam hayır Marşın'ı boş ver şimdi. E marşın sen, üstünden konuşuyoruz. Hayır yani sen kitap ve film diyerekten bunu çok büyük bir kapsama dönüştürdün. Sadece Marşın için değil. Ya bak çok geniş. Hayır tabii ki şu an sadece Marşın üzerinden bir örnekliyorum ben. Çok geniş bir adaptasyon olur tamam mı? Bambaşka bir şey anlatıyordur kitap aslında. Filmde çok e, ne denir ona çok rahat bir uyarlama yapmıştır. E, Kitabı acayip bir şekilde değiştirmiştir. O zaman oturup okuyabilirsin Ama kitabını. onu nereden bileceksin? Nasıl nereden bileceksin ya? İnternet çağında yaşıyoruz. Sen şu an nereden biliyorsun? Hani bak ben kitabı bitirmemiş bir adam olarak, marjin <gülüyor> kitabını bitirmeden izlemiş bir adam olarak internete girip filmle kitap arasındaki farkları okuyabiliyorum şu an yani. <gülüyor> Hem de spoiler bile yemeden okuyabiliyorum. Çünkü spoiler'lık bir durum yok var şimdi. E. <gülüyor> bir tek sonu spoiler. Bence spo sonu spoiler falan değil. Abi ama adam zaten ölüymüş. O spoiler ya an. burada Olmadı. burada böyle bir kısa sus sessizlik olması lazımdı. Ya şimdi sen ne yaptın ya? <gülüyor> ya da orada bit, bitseyece amasa <gülüyor> <çok gülüyor> <bir. gülüyor> müzik geliyor. <gülüyor> ya bilmiyorum ben o yani genellemeyi e, kabul etmiyorum açıkçası. Çünkü ne genellemesi ya ben kendimden bahsediyorum <gülüyor> hala genelleme diyorsun. Hayır ben, ben senin okumam öze, senin özelinde de genellemeyi kabul etmiyorum. Genellemiyorum yani. ben okumam diyorum ya okumam yani. Bilmiyorum. Şu an mesela bak filmden çıktık. Hayır. Ben ben, ben sildim Marşın'ı. Hayır, marşın'dan Audio bahsetmiyorum. Mesela. Yani. mesela atıyorum sen. Stephen King diyor. Yani Stephen örnek King diyelim. filmini izlemiş olsan kitabını da okumak isterdin. Stephen King'in. Yani hiç önceden kitabını okumamış ol. Tamam mı? Tamam. Stephen King'in e, edebiyat yapıp yapmadığını tamam mı? Bestseller olup olmadığını bilmiyorsun. Okumazdım o zaman kitabı. Stephen King sever bir insan değil. Niye okuyayım ki? Bilmiyorum. Çok yanlış örnekler yani. <gülüyor> tamam. Yani bak Stephen King'in romanlarından uyarlanan her şeyi kötü de olsa izliyorum. Hı hı. Çünkü merak ediyorum nasıl uyarlamışlar. E Adam benim sevdiğim sevdiğim şeyleri... diye çünkü bir uyarlaması çıkmış izliyorum. Çoğu da genellikle çok boktan oluyor. Hı hani hı. bunun sebebi de benim Stephen King seviyor olmam aslında. Yani <gülüyor> <gülüyor> Stephen King de boktan diyor onlara zaten hani yapılanışları. <gülüyor> Ama hani izliyoruz ne bileyim Shining gibi bir güzel. Örnekleri de çıkabiliyor arada. Ki Shining Edim. Diyor. Ama şimdilerde mesela artık beğeniyor falan diyor bir yandan da. <gülüyor> Stephen King'in de sözüne çok güven olmuyor yani. Yok. <gülüyor> Ama dediğim gibi yani hani. Bence Kubrick öldükten sonra. Izle izledikten, izledikten sonra okumam kitabını abi. Çok manasız geliyor bana. Hani seni şey dedim ya sana e eğer filmini izlediysem sonra okuyorsan bunun tek sebebi hani e araştırma yapmaktır. Yani roman okuma kafasında okuyamazsın onu şey diyebilirsin, e, internetten araştırmak yerine aradaki farkları ya bir dakika, bunun kitabı da varmış aslında. Kitabından çok mu farklıymış acaba? Hani filmde bize göstermedikleri şeyler var mı deyip oturuyorsan, okuyorsan, bu kitap okumak için okumak değildir. Tamamen hani research amaçlı, <gülüyor> araştırma amaçlı bir okuma yapmaktır. Yok yani. yani ben ona katılmıyorum kesinlikle. Yani senin için doğru olabilir. Sen onun ötesinde bir zevk alamıyorsan yani o senin hiç Özelinde bir yani. durumdur. Ama e, ben mesela şey e, nasıl desem o okuduğum konu ile ilgili böyle şey evrenim genişliyor gibi hissediyorum. Çünkü hani dediğim gibi kitabın veremediği... Beni destekleyen biri... bir şey anlatıyorsun şu an. Hayır. Tamamen. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tamamen araştırmanın... Hayır, araştırmayla <gülüyor> alakası yok. Ama bu araştırmanın bayağı... Şey yani definişini bu yani. Hayır araştırmayla alakası yok. Niye? Ufkunu genişletiyorsun işte Hayır. abi. Araştırmayla araştırmayı. Öğreniyorsun yani. Lafımı ağzıma tıkmayı verirsen bir saniye. Rica <gülüyor> tamam, edeceğim. Tamam, sen değilim. gereğinden fazla tartışma programı izliyorsun. E sen de az önce böyle yapıyordun. Ben de bir bitireyim deyip duruyordum. Demek ki böyle oluyor yani arada. Olmuyor arkadaş. <gülüyor> Medeni iki insanız tamam mı? E tamam da ben de sana az önce bir bitireyim diyordum olma aynı şey. Hayır işte. ama çünkü sen araya girmiştin çünkü yine. Hayır ben anlatıyorum. Abi bak bir önceki podcastimi açtırma bana. <gülüyor> ne var ki onda bir önceki? Hatırlarsan bir şunu demeye getiriyordum kelimesini yaklaşık 15 kere sarf edip araya iki tane sigara bağısı sokup <gülüyor> podcastını e, sonra İyi de onu, onu bilerek yaptım ben. <gülüyor> tamam şu anda bilerek yapıyorsun. Yok şu an bildiğin tartışıyorum. Yeter tartışıyorsun arkadaşım. Burada bir fikir alışverişi yapıyoruz. E tamam ama tartışmak keyifli yani. Aa neyse. Nerede nerede kalmıştık? <gülüyor> böyle taktiksel şeyler yapıyorsun. <gülüyor> Sen fazlasıyla tartışma programı izliyorsun. Daha dur şey, Atkomineme girmedim bile yani. O ne ya? Girdiğim zaman <gülüyor> pisleşeceğim konuyla hiç alakası olmayan örnekler sunup. Yapma öyle şey. Yok yapmayayım. Neyse. Araştırma olarak görmüyorum Araştırma ben. Araştırma olarak görmüyorum ben. Çünkü ne ben zaten görüyorsun? Ee, o iki şeyin aynı durumu anlatan farklı perspektifler olduğunu düşünüyorum ve farklı nesnifler olduğu için farklı hikayeler olarak algılıyorum ben bunları. Dolayısıyla e, belki de şey e, bir yandan da hani araştırma değil ama keşif gibi oldu farklı şeyler görüyorum. Yani araştırma ile keşif arasında çok büyük fark var. Bu kavram tartışmasına girmek istemiyorum. Ama sen her seferinde kavram tartışmasına getiriyorsun işte. Hayır, Çünkü iki, iki yani <gülüyor> birbirinin aynı kapıya çıkan iki kavramı getirip bunlar aynı şeyler değil yalnız falan değil. <gülüyor> benim söylediğimle aynısı. Ne anlatıyorsun sonra? Hayır. Hayır. Bu, bu Oyunu değil, bozacağım. De hani? Araştırma değil de keşif. <gülüyor> Öyle dedin. Evet. Tamam. Neyse. E ve birbirini çok e, yani bazı noktalarda tamamlayıcı görüyorum. En azından benim perspektifimde hayal etmediğim şeylerin başkasının hayal gücüyle destekleyip e, daha geniş bir e, bütün oluşturmak. E, bu ama tam tersi şey. için geçerli değil mi abi? Bu kitabı önce okuyup sonra filmi izlemek bu senin anlattığın şey bu. Hayır. Başkasının hani benim hayal gücüm önce sonra başkasının hayal gücü ikisinin bir bütünü. Önce kitabı okumuşsun sonra filmi izlemişsin. Senin hayal gücün başkasının hayal gücüyle birleşmiş bütünleşmiş. Ya bence e, o sıralama çok önemli değil. Ama bütün Ama tartışmayı o yüzden yapıyoruz. Işte. Bence çok sıralama önemli değil. çok önemli. Çok önemli değil fakat hani ayrı ayrı e, ortaya çıkmış yapımlardan ayrı ayrı keyif alabilmek için film kitaptan daha redakti olduğu için önce filmi sonra kitabı okumanın daha keyifli olduğunu düşündüğümü söyledim. Şey gibi e, yemek yerken bile hani çok Ağır baharatlı bir şeyin ardından çok hafif e, bir şey yediğin zaman hafif şeyin tadını almazsın ya. Böyledir. Hani bilmiyorsan. Nasıl yani? Ha? <gülüyor> Yok, kaçırdım da yediğimi. Ee, çok böyle ağır baharatlı işte çok tuzlu, çok şekerli işte çok baharatlı bir şeyin ardından aslında çok daha e, nasıl desem sade bir tadı olan bir yemeği yediğin zaman yani relatif olarak daha sade bir şeyin tadı, e, bir şey yediğin zaman o ikinci yediğin şey önce yediğin o baharat ağır şeyler yüzünden daha da bastırılır ve daha az keyif alırsın. Dolayısıyla yemek yerken de atıyorum örneğin sushi yemenin de mesela bir sırası vardır. Hafif şeylerden başlanır ondan sonra ağıra gider. <gülüyor> bu bütün yemeklerin işte olabildiğince çok işte keyfine varmak için yapılmış bir sıralamadır. Yani anatomik bir şey bu sonuçta. Hani kitabı da ve roman e, filmini de ben o şekilde görüyorum. Hani kitap daha yoğun, daha detaylı, daha insanların hayal gücüne bırakılarak çeşitlendirilebilecek bir e, konumda olduğu için daha sade, daha düz, daha redaktif olan filmi önce izlemek hani ikisinden de ayrı ayrı daha fazla keyif almamızı sağlıyor ya getiriyorum Benim ya zaten benim sorunum sanırım en başından beri şu e, aynı argümanlarla farklı sonuçlara ulaşıyoruz biz seninle. Çünkü az önce verdiğin örnek bence e, güzel bir örnek ama ters. E, bence asıl e, baharatlı olan şey film. Çünkü daha süslü püslü daha görselli, Hı. sesli vesaire olan şey film. O yüzden de söylediğin tersinden geçerli bence. E, tersinden geçerli olunca da önce kitap sonra filme denk geliyor yine. Az önce e, sunduğun diğer argüman da öyle mesela işte hani benim e, hayal gücümle başka... Evet. Kesinlikle aynı argümanlarda gidiyorum ben de. Ama tam tersini söylüyorum. Yani ben mı? demek ki şöyle görüyorum. O yüzden de dedim ben. Hani seni suçlamak için de söylemedim. Tamamen... Ben e, çok farklı... alındım orada. Ağladım <gülüyor> Hayır, biraz alın... içimde. Alınmadığını biliyorum. Ee, i̇çimdeki küçük kız biraz üzüldü ağladı. Bu işte ad hominem bu. <gülüyor> ee, şeyde podcastte başlamadan önce konuştuğumuzda sen daha... E, Mühendis kafasıyla düşünüyorsun, ben daha edebi açık kafasıyla düşünüyorum dedim ya. Hı hı. Bu bir hani ne bir suçlama ne bir şey çünkü hatta bir suçlamaysa kendime bir suçlama olmalı gibi geliyor bana. <gülüyor> Ve bu güzel de bir şey hani senin e, daha <gülüyor> matematiksel düşünüyor olman veya benim hani daha edebi düşünüyor olman. Ama şey yine de bana çok ilginç geliyor yani aynı argümanlarla yola çıkıp. Bambaşka sonuçlara ulaşmak yani. Hayır çünkü yani sonuç şu aslında. Pardon. Sen e, filmin veya işte atıyorum yani kitabı okurken senin kafanda yarattığın dünyaya filmin bir katkı yapabileceğine inanmıyorsun. Sadece senin hayal gücünü sınırlayacak bir e, engel olarak görüyorsun. Yok bir katkı Anladım. yapabileceğini düşünüyorum. Ben okumuşum kitabı. Hı hı. Üstüne de filmi izlediğinde tabii ki bir katkı yapıyor benim hayal gücümün dışında he he, farklı ters, birisinin he, hayal gücünden bahsediyorum tersi, tersi durumda ha, öyle dedin de o yüzden dedin. tersi durumunda evet hiç, yani şöyle tabii ki bir katkısı olabilir abi onu yatsıymıyorum da benim öyle bir katkıya ihtiyacım kalmıyor filmi izledikten sonra bitiyor yani filmi çok beğenirsen filmi tekrar izlerim anladın mı hani ama onun senaryosunda veya kitabına ihtiyacım yok yani şimdi kadar izlediğim hiçbir filminde oturup senaryosunu okumadım mesela belki ben de okudum. işte belki de senaryosunu okursan e, filmden çıkarılmış başka tonlarca diyalog vesaire bulacaksın başka <gülüyor> saniyelerde yani, bulacaksın şey, e... ama o öyle bir manyaklık derecesi gibi geliyor bana anladın hani çok beğendim ve bu filmle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorum diye oturup evet filmle ilgili her şeyi okuyabilirsin yani bu kitabı da olur senaryosu da olur e, yazarının hayat hikayesi olur falan baya hani obsesif bir durumdur belki ama tamamlar mı tamamlar senin kafanda Maaşınla ilgili alabileceğin bütün bilgi toplamışsındır mesela. Hayır ben şu şu noktada işte o yüzden araştırma dedim. Ya yani. işte ben şu noktada e, hani araştırma değil keşif diyorum çünkü e, hani sürekli aynı şeyi söylüyorum ama Ya işte yalnız kavram kargaşası tartışmasına geliyor yine. Hayır. Ben de çünkü araştırma değil o zaman keşif diyeyim sana. Ben de diyebilirim yani. Hayır, hayır. Ben de keşif demiş olayım. Aynı şey çünkü benim için şu an keşifle araştırma. O zaman şu. Ben benim o keşif da söylerim yani. Eee Araştırmayı, bak o zaman kavramları netleştirelim abi. Ben burada keşif dememi, keşif kelimesini kullanmış olmamın sebebi şu. Araştırma dememek için. Hayır. <gülüyor> yani benim gözümde hani kitaptan uyarlamaysa bir film, tamam mı? Bir öncelik kitaptadır. Yani çünkü konuyu işte e, anlatan ve uyarlamasının yapılmasına sebep olan bir ana hikaye var. Yani bunun 300 sayfası varsa 300 sayfasının içerisinde onu adapte etmek isteyen ya da filmi uyarlamak isteyen bir şeyler görmüş. O 300 sayfanın içerisinde belki 200 sayfalık kısmı almış, film yapmış. Hatta o 200 sayfanın üstüne kendi yazarlarıyla, uyarlamacılarıyla bir 10 sayfa daha eklemiş, 20 sayfa daha eklemiş, film haline getirmiş. Şimdi önce, yani öncelik e, kitap olduğu için o senaryoda, şu an bahsettiğim kurguda bu adamlar hangi 200 sayfayı çıkarmış ve kullanmış, diğer 100 sayfada ne var, bu araştırma olur ama Keşif de olur aynı zamanda. Çünkü araştırmanın sonunda bir şey keşfediyorsun ya Araştırmayı keşif için yaparsın ya Evet i̇şte o yani. Ben ee, o zaman şöyle diyeyim. Benim keşiften kastım safari keşfi gibi bir şey. Ne, <gülüyor> önüne ne çıkacağım belli değil. Tamam mı? Hani bir amaç uğrunu araştırıp o sonuca ulaşmaya çalışmıyorsun. O yüzden keşif araştırma değil. Anladın mı? Ha, araştırırken umduğundan çok farklı şeyler de bulabilirsin. O ayrı mesele. Bir şey umman gerekmiyor araştırma yaparken. Sonucu keşiftir ama her araştırmanın sonunda bir şey keşfedersin. Hayır araştırma bir şeyi etmek hayır. için ummana gerek yok yani. Hayır bir şey keşfetmek için ummana gerek yok ama bir araştırmayı bir şey umarak yaparsın. Bir şeyler öğrenmek için işte Öğrendiği evet. şeyler de keşiftir işte. Hayır bak araştırma yapmak için tamam Kavram, senin bir amaç, <gülüyor> evet, amacın amacın olması gerekiyor tamam o yüzden araştırırsın. Sonucu ne çıkacağı %100 net tamam, değildir. Tamam. Amacın bilgi bilgi işte bilgi edinmek amacın. Araştırmayı bilgi edinmek için yaparsın. Evet. Ama... Edildiğim bilgilerde keşfettiğin şeylerdir. Tamamdır. Şurada şu ayrımı yapmak lazım. Benim bahsettiğim keşif herhangi bir amaç olmaksızın e, daha çok nasıl desem randomness üzerine bir keşif. Yani atıyorum sağa atıyorum ilk defa gittiğin zaman ne çıkacağı belli değildir karşına. O bir keşiftir işte e, Atlantik Okyanusu'nda işte batıya yani doğru bir gidersin. Film, bir film izledikten sonra kitabını okuyacaksın. Hı -hı. Ve karşılığına ne çıkacağını bilmiyorsun öyle mi? Hayır dur. Tamam, tamam gel oraya o zaman da. <gülüyor> Az sıçayım <nasıl gülüyor> şimdi? Ne bilmiyorum hayır kavramı anladığım kavramı ne manada kullandın? şimdi niçin kullandın? Şimdi ben... şöyle hani e, şu gibi geliyor bana. Filmde atıyorum bana e, bahamaları gösteriyor. Ve benim kafam diyor ki aslında... Burası yani böyle bir yer varsa aslında işte Karayiben diyen denen daha büyük kapsamda bir şey olmalı. Yani daha basit bir örnek vereyim. Ee, bir buzdağı, suda yüzen buzdağı. Hani filmde ben bunun %10'unu gördüysem suyun üstündeki. Suyun altında %90'lık bir kesim vardır diye bir ön yargı diyelim. Tamam mı? Öyle bir varsayımla kitabı eğer filmi çok beğendiysen kitabı Çeliştin ama kendini. Bir amaç için şu an okuyorsun kitabı. Tamam da o beğendiğim o buzdağın altında bir şeyler vardır varsayımıyla. Gidiyorum. Acaba orada daha fazla ne var? Tamam işte. Bunu evet. araştırıyorsun sonrada. Araştırmak için de elinde abi. hangi kaynaklar var? Kitap. Mesela o yüzden kitabı okuyor. <gülüyor> yani benim ne için araştırma kelimesini kullandığımda sen anla bari de. hani. Anladım da... E yani senin yaptığın şeyi, şeyi tanımlıyorum ben aslında. Hayır. Yani ben daha organik bir yaklaşımdan bahsetmeye çalışıyorum burada. Ama tarif Anladın ettiğin mı? hiçbir şey organik değil yani. Allah. Kırdın. Kırma. Filmden sonra kitabı okumayın arkadaşlar. <gülüyor> abi ne bok yerseniz yiyin ama ben okumanızı tavsiye ediyorum. Sen okuyacak mısın? Tekrar. <gülüyor> ha? Ben okudum abi. Abi ama önce okudun. Sonra okuma daha farklı. <gülüyor> bilmiyorum yani. Hani dediğim gibi. Ha çünkü hani, benim tamamen tek tek söylediğim şey hani senin dediğin de bazı insanlar için aynen senin gibi düşünen çok insan olabilir. Buna karşı çıkmıyorum zaten. Ben zaten tamamen kendi kendim için benim için ne önemli kitap okurken ee, almayı beklediğim şey filmden ne hani onları düşünüyorum. Hani zaten ben de koyayım. kendi e, görüşlerimi sana dikte etmek için söylemiyorum. Herhalde yani. lan Allah Allah biliyoruz herhalde. Yani yoksa Sadece şey işte seninkinin mantığını anlamaya çalışıyorum. Çünkü mantığını anlasam ben de o yoldan gidebilirim ama bir mantığını anlamadığım zaman hani çözmek için daha çok tartışmak istiyorum ki anlayayım o mantığı anlamam bir lazım. Bir de şu yani. var e, hani bu, bu gerçekten senin dediğin gibi bir araştırma mevzusu da var. Mesela filmden sonra kitabı okumanın. Mesela benim keyif aldığım bir şey. Ha, bu, bu olabilir işte. O hani öyle bir obsesyon mesela yaratılabiliyor. Obsesyonla ilgisi yok. Aa, hayır. Büyük kavram olarak obsesyonu koyuyorum da hani sonuçta gigik adamların çoğu geek kültürüne dair her şeye obsesif bir şekilde bağlıyız. Anladın mı? Obsesyondan kastım o. Hani ben hayatım boyunca hiç Batman çizgi romanı okumamış olsam e, Tim Burton'un ilk Batman filmini izledikten sonra asiktir. ve bir karakter varmış. Eee bununla ilgili başka ne var? Çizgi filmleri var mı? Aa çizgi romanları varmış. Aa başka kitapları var mı? Başka filmleri var mı? Aa oyuncakları da var. Aa asiktir diye gidiyor anladın mı? Hani e, Şimdi bu bu anlattığım daha böyle e, o karaktere bir yerden sonra takıntılı olmaya başlamak gibi hani. Ama şu da var. Onunla ilgili, çok beğendiğin bir şeyle ilgili her şeyi tüketmek istiyorsun. O yüzden de oturup araştırıyorsun bununla ilgili. Başka ne varmış? Yani ya benim... da işte annesi babası hani bu kaç yaşındayken ölmüş. Filmde tam anlamadım onu falan. Yani anladın mı? Hani herifin background'unu, karakterin background'unu araştırıyorsun. Yani benim geleceğim nokta aslında şöyle bir şeyden bahsetmeyi istiyordum ben kitabı da okuduğum için, ee, mesela şu kanıya vardı mesela, Kristen Wiig'in oynadığı karakter, tamam mı? Ee, PR sorumlusu NASA'nın PR sorumlusu kadın. Kitapta da çok daha farklı. Yani e, kitaptaki karakteri aslında direkt hani Kristen Wiig de o yüzden çok iyi seçilmiş diye düşünmüştüm. Halbuki o kitaptaki karakterini yüzde birini yansıtmışlar. Çok daha şey e, agresif ve küfürbaz bir kadın mesela o. İşte toplantılar sırasında ettiği küfürler yani kitapta çok komik ve eğlenceli ögeler aslında. Belli sayıda fuck diyebilme şeyleri mi var acaba? Çünkü PG-13 olsun diye kasmışlar bayağı. Evet. Yani o yüzden mesela director's katına çok e, aslında daha çok merak etmemin sebeplerinden bir tanesi o. Hani bazı şeyler çok bariz bir şekilde kesilmiş görünüyor. Veya işte frenlenmiş görünüyor. Ve onları salabildikleri bir R-rated'de de ankat bir versiyon illaki DVD'sinde çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü onlarda da çok daha eğlenceli bir film, e, film haline gelecektir diye düşünüyorum. Ama mesela tam aksine e, kitapta mesela hiç e, böyle şey yapmayan, dikkat çekmeyen, işte e, Jeff Daniels'ın karakteri mesela. Filmde çok iyiydi kitaba nazaran. E, şey de öyle. Mesela Vincent Capur karakterini oynayan bizim Serenity'deki e, renci abimiz. <gülüyor> Daha şey olabilirmiş. Ben filmde çok beğendim. Benim. İşte e, ne bileyim. Aksine Şambi'nin oynadığı karakter çok pasif kalmış. Şambi'ni evet şey yapmadım hiç. Tamam mı? Hani kitapta daha böyle bir şey var. Çünkü orada hakikaten bir mücadele var. tam bu adamlar benim adamlarım. Niye sen müdahale ediyorsun bana? işte söyleyelim söylemeyelim. Karar onların olsun. Ama, karar benim aslında falan. Ama filmde Şambi'nin kim olduğunu aslında bize bir göstermediler ki. Yani şey bilmiyoruz. Görevi Gö Görevin ne olduğunu bilmiyoruz. Hı -hı. Anladın mı? Hani onlar senin adamların diyor bir yerde ama ne adamları? Eğitmeni ha. misin? Hani ne, neylerinden sorumlusun? Niye bu kadar önemsiyorsun asıl kararı onların vermesini? Veya işte anladın mı? Böyle Şambi'nin kim olduğunu bize söylemediler. Aynen. Ama boka e, somurtup laf eden böyle hu huysuz bir adam olarak gösterdiler. Bir de şeydi Devo'lü. Küçüktü evet, de aslında bölü. Evet. O yüzden bir şey de oynayamamış pek. Sanki tamamen Yüzüklerin Efendisi esprisi yerini bulsun diye oynamış gibi herif. Mesela... Onun... Sırf o yüzden seçmiş olabilirler, kestetmiş olabilirler. Şimdi. Evet olabilir. Ama o Yüzüklerin Efendisi esprisinden sonra e, hani o bizgiyi sızdırıyor ya adam. Ondan sonra işte istifa edeceksin falan <gülüyor> muhabbeti var. Mesela orada herifin böyle şey var e, kitapta. Hani e, Jeff Daniels'ın karakterinin ağzına sıçtı bir sahne var. Hmm. Tamam yani diyor ki bu aslında eğer böyle bir şey yapmış olsam ve siz de resmi olarak nasıl olarak bu e, hani artık geri dönüş olmayan bir yol olduğu arkasında durmak zorundasınız. Arkasında bu durduğunuz bir karar için kim kimi suçlayabilir? Böyle nah kovarsın beni bir sahnesi var. Mesela o bütün o kitap boyunca sürekli bastırılmış olup da orada patlayıp hani sıçtım ağzına deme sahnesi. Mesela keyifli bir andı. E ben filmde de bekledim onu. Yok mesela filmde. bu. İşte bekledim yani. Evet. Çünkü i̇nsan Hı. bekliyordu açıkçası. Ama Çünkü... orada kısırık gibi. Ha tamam istifa. istifa tamam. Ha, ya öyle öyle olması mesela Hı. bana kötü geldi yani. Ulan hani diklensene. Hı. Benim sızdırdığımı nereden da en azından. Geyiğe vur. Bir şey yap yani. Hiçbir tepki vermeyince dedim şambiyinle öldürdüler yine yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu filmde de öldü. <gülüyor> Bilmiyorum. Shane'in de mesela küçücük bir rolü vardı. O da bence Danıldılar yeterince evet. büyü, büyütememiş rolü Daha büyük oynayabilir doğru o rolü. Mesela o rolü mesela kitapta da daha küçük. Bunu, yani sen kitabı dinlemeye başlamadan söylemiştim ben sana. Yani çok minik bir rolü var diye. Yani o... Tamam o elindeki o minik fırsatı daha büyük. de Ya tabi şimdi Ridley da nasıl oyna dediğine de bağlı sonuçta. O oyuncu kendi kafasına göre... Ama mesela şu an filmde o canlandırdığı karakterin destekleyici kitapta birkaç tane sahnesi daha var tamam mı? Mesela onu da verebilirlermiş vermemişler. Onun yerine daha saçma bir e, diyalog kurmayı seçmişler. Mesela şey sahnesi var herif hani odasında buluyoruz ya hmm. çöplük gibi. O sırada şey herif zaten o fikri gelmiş aklına tamam mı çalışıyor böyle. Patronu geliyor diyor ki ya sen işte... Ne yapıyorsun? Ne diyorsun işte kendine gel falan. Hani bu işleri yetiştirmen lazım. Başka şeyler yapıyorsun şu anda diyor. Çok yorgun görünüyorsun falan filan. Herif böyle bilgisayarın başında konuşurken evet ya benim e, ben çok yorgunum diyor. E, İzine çıkmam lazım diyor. Tamam diyor. İzine çıkabilir miyim diyor. Evet diyor patronu. O çalışmaya devam ediyor. Ne yapıyorsun oğlum sen burada izindeyim rahatsız etmeyeyim. Ne çalışmaya <gülüyor> devam ediyor tamam mı? <gülüyor> Öyle bir sahne var. Kullanabilirlermiş mesela. Ne bileyim işte ee, bazı şeyler var işte böyle. Neyse marşının daha çok ağzına sıçmadan ha ben, ben filmi ee, çok beğendim. Ben de çok beğendim filmi. Ee, bence girin izin Gayet de hoş. Matt Damon müthiş oynamış. Evet ama keşke biraz kilo verseymiş son sahneler için. Daha evet, hiç olurmuş. vermemiş. Sürekli başkasının evet. vücudunu kullanıp onun kafayı yani <gülüyor> pek olmamış tabi. Anlıyorsun da suratından zaten. Suratından yani. anlıyorsun. Bir de giydiği şeyden anlıyorsun. Buralar taşmış evet, böyle. Ama yine de herif heri çok iyi bir oyunculuk çıkarmış yani. Evet. Bence onu bir patso reklamında falan oynatmak lazım. Pat, patso reklamı. <gülüyor> Niye? Ya Cristiano Ronaldo yüz zayıflatma flip-flop reklamında da oynuyor da Matt Damon reklamında oynayamayacak mı? Yani. <gülüyor> Hangi patsı cümetleyin buna para verir bu iş için bilmiyorum. Martian. Martian. Bakalım ne durumdayız. He, bence yeterli. Bence Martian de Martian için. bitirebiliriz. O zaman ee, tekrar Martian. Şeyi hatırlatalım tekrar. Ee, dövüş kulübü 2 fasüküllerini hediye etmeye devam ediyoruz. Ediyoruz. E, kazanmak için internet sitemize girip sayfanın en altında bulunan abone ol kısmına adınızı soyadınızı e-posta adresinizi yazıp onaylamanız yeterli. Yeterli. Bültenimize abone oluyorsunuz ve biz her hafta bir, bir çekiliş yapıp 3 kişiye Dövüş Kulübü 2 çizgi romanları hediye ediyoruz. Ediyoruz. Bunu da ayrıntı yayınlarının desteğiyle yapıyoruz doğal olarak. Doğal olarak. Çünkü, Çünkü... Dövüş Kulübü 2 çizgi romanı ayrıntıdan çıkıyor. Evet onlardan çıkıyor. Evet. Ayrıntı yayınlarının <gülüyor> sorduğu <gülüyor> Jeepoda... <gülüyor> veda ederken size ve ailenize <gülüyor> Hafta yine aynı günde aynı saatte görüşmek üzere. Bye bye, gigsra.com.